بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفروه ونعوذ بالله من شرور عن نفسنا بمن سيئة أعمالنا. من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قد قاتله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقل ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي يتساعلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قبلا السديدة يصلح لكم أعمالكم وينفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فرزا عظيمة Femme ba' Ve estağil hadithu kitabu Allah Ve khayrel hadithu Muhammedin Sallallahu aleyhi ve sellem Ve şerrel umure muhtesatuhah Ve kulle muhtesetin bid'ah Ve kulle bid'atın dalale Femme ba' Evet, değerli kardeşlerim Bugün Geçen hafta biliyorsunuz Uhud Savaşı'nın akabinde Sonrasında gerçekleşen Bazı hadiselerden bahsetmiştik Aleyhissalatu vesselam'ın bazı şehit olan sahabelere, adamlarını göndermesi göndermesi ve onların halinden haber almasını söylemiştik. Onların durumların nasıl olduğunu aleyhissalatü vesselam e, diğer sahabelerden bilgi olarak ediniyor. Onlardan bahsettik. 39. konunun 84. konusu otuz dokuncu konu ve 84 dersi inşallah bugün yapacağız. Dediğim gibi geçen derste anlattığımız o mevzulardan, kıssalardan elde edilen dersler, çıkartmamız gereken ders nedir, netice nedir, ondan bahsedeceğiz. Birincisi diyor ki müellif, kitabımızın yazarı, en karanlık, en zorlu durumlarda dahi Müslüman, onurunu korur. Müslüman onurunu, şerefini korur. Bunu nereden alıyor? Kureyş'in ileri gelenleri Uhud'da galibiyeti elde edince hani aleyhissalatu vesselam ve ashabı Uhud dağının böyle eteklerine patika yollara dağ yollarına doğru tırmanmaya başlıyor. Oraya çekiliyorlar. Orada çünkü kendilerini emniyette hissediyorlar. Bu müşrikler de onların peşinden gidiyor. Onların peşinden gidince yani tamamıyla aleyhissalatü vesselamın öldürülmesinden emin olmak istiyorlar. Uhud dağına, Müslümanların peşine onlar da çıkmaya başlıyorlar. Böyle bir durumdayken aleyhissalatü vesselam, ey Allah'ım, onların bizim üzerimize, bizim yanımıza gelmeleri uygun değildir. Yani onlara fısat verme diye dua ediyor. Ondan sonra da Ömer İbn-i Hattab radıyallahu anh muhacirlerden bir grupla birlikte o kendilerine yaklaşan müşrikleri bir grupla birlikte indiriyor aşağıya. Yani savaşıyorlar. Yani Uhud'da Onlar aşağıya doğru indiriyorlar. Tepeye aleyhissalatü vesselamın yanına ashabının yanına çıkmasına izin vermiyorlar. Yani bu gibi zorlu durumlarda bakın yani savaş yenilgiyle sona ermiş. Birçok sıkıntılar e, görmüşler, yaralanmışlar aleyhissalatü vesselam yara bere içerisinde onu anlattık. Ashab'dan birçok kimse şehit olmuş. Birçok kimse yaralı Savaş kaybedilmiş, aleyhissalatü vesselamın öldü haberi yayılmış, tam böyle keder üstüne keder, sıkıntı üstüne sıkıntı. Böyle bir durumda dahi, böyle bir konumda dahi İslam'ın izzeti, onuru, şerefi mutlaka gerçekleştirilmesi, korunması gerekiyor. Yani Müslümanlar her halükarda, gerek hareketlerinde, gerek stekanatlarında yani durgunluk hallerinde dahi, kendilerine yakışır özellikleri göstermeleri gerekiyor. Bunu anlatıyor. ve Böylelikle de her konumda İslam'ın şiarlarını iyileştirmeleri iyi bir konuma getirmeleri gerekiyor. Tabi bu güç yettiğinde. Güç yettiğince Allah Azze ve Celle la يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا Allah hiç kimseye gücün yetmediğini yüklemez diyor. Hiçbir nefse müellif burada bir hadis zikrediyor kardeşlerim. Bu hadise şahitleriyle birlikte Hasan demiş. Ancak hadisi ben tekrar araştırdım. Muhaddis Şeyh Albani rahmetullah aleyh hadise zayıf diyor. Ancak biz burada kitabı takip ettiğimiz için aktaralım. Yalnız hadis zayıf. İbn-i Maceh'in Ukbe'nin Mevlası o şey Ukbe'den rivayetle E. Cebrail İbn -i Atik el Ensarî radıyallahu anhün mevlası yani kölesi kastediliyor. Diyor ki ben Uhud'da kölemla birlikte bulundum. Yani Uhud'da şahit oldum, Uhud savaşına katıldım demek istiyor. Ve bir müşriklerden bir adamı böyle vurdum ve onu diyor öldürdüm. Ve dedim ki benden bunu al ben Farisli yani Farslı e, İranlı demek istiyor. Farisi bir adamı Hadi bakın benden al diyor. Öldürdüğü adamı. Öldürürken demek ki o öldürdükten sonra veya ölüm esnasında öyle söylüyor. Bu adamın aslı demek ki e, Fars. Yani bu köle Farisi, İranlı köle demek ki. Ama Müslümanlardan biri. Bu olay aleyhissalatü vesselam'a ulaşınca diyor ki benden bunu al yani e, hadi bakalım benden ölümünü kurtar manasında söylemek istiyor Allah-u Alem. Ben ensarlıyım deseydi ya diyor. Yani farslıyım değil de ensarlıyım. Çünkü diyor e, bir kavmin bir topluluğun kölesi onlardandır. Yani bu adam fa Farisi ama <gülüyor> ensarlıların kölesi olduğu için o e, ensarlığın demesi gerekirdi diyor. Aleyhisselatü vesselam. Yani burada dahi, savaş anında dahi buradan elde edilmek istenen e, İslam'ın şearları, doğru olan şeylerin e, korunması, yerine getirilmesi gerekirdir diyor. Ama hadis zayıf dolayısıyla bu e, bizim bildiğimiz kadarıyla şey olmaz, delil olmaz. Biz sadece bunu buradaki E, emanete sadık kalalım diye aktardık. Ama hadis sayın. Bunun haricinde başta anlattığım şeyler e, müellifin, yani İslam'ın onurunun her halükarda korunması gerektiğiyle ilgili şeylere delalet eden, e, geçen derste de anlattığınız mevzular aynı şekilde işaret eder, delalet eder. Yani zor bir durumda dahi insan elinden şeyi bırakmayacak. Yani tedbiri bırakmayacak. Efendim söyleyeyim İslam'ın izzetini, şerefini, onurunu her zaman gözetecek. İslam'ın şiarlarını, şiarlarını gözetecek. Elinden geldiği kadar. Anlatılmak istenen bu. İkincisi, değerli kardeşlerim, kadınlar savaşta savaşa katılım yaralıları sulayabilirler, yani onlara su içirebilirler ve yaraları da sarabilirler. Bu meşrudur, bu caizdir. Nitekim Uhud Savaşı'na Müslüman kadınlardan bir grup katılmıştı Onlardan birisi Ümmü Ammara'dır. Radıyallahu anh. Aleyhisselatü Vesselam'ın zor durumda olduğunu görünce bizatihi ölüme atılırcasına, kendini ölüme feda edercesine aleyhissalatü vesselam'ı müdafaa ediyor, koruyor. Yani yanında kimse kalmayınca müşriklere karşı bizatihi savaşıyor ve çarpışıyor. Hatta birçok yaralar alıyor. Aynı şekilde bahsetmiştim bunlara hep. Ümmü Salid radiyallahu anha bu da aynı şekilde su kırbağalarını taşırmış yaralı kimselere, savaşan kimselere. Ümmü Hammane şeklinde bir e, sahabe var. E, adında daha doğrusu. Radıyallahu anha. Bu da kadınlardan birisi. Bu da yine susuzları, sular onlara su içerir ve yaralılara tedavi edermiş. Aynı şekilde Ayşe radıyallahu anha ve Ümmü Süleym radıyallahu anha bu ikisi de <gülüyor> sayh rivayetlerde geldiği üzere su taşırlarmış. Özellikle E, savaşın bitiminden sonra Müslümanlar geriye çekildiği zaman bunlar geliyorlar bu iki kadın radiyallahu anhuma Allah onlardan razı olsun e, yaralı kimselere, sıkıntılı olan kimselere su taşıyorlar. Müslümanları suluyorlar yani. Bu rivayet Enes'ten geliyor. Bunun delilini zikredelim Buhari'de. Diyor ki ben Uhud günü Müslümanlar yenildiği zaman aleyhissalatü vesselam'dan böyle Ee, insanlar çekilip de yenildiğinde Ayşe'yi ve Ümmü Süleymi diyor kollarını sıvamış vaziyette yani işe hazır bir vaziyette ve ayaklarındaki halkanları gördüm onlar su taşıyorlardı ve sırtlarına su taşıyorlardı ve insanlara o savaşçılara savaşçıların ağzına su koyuyorlardı diyor İbn-i Kayyım rahmetullahi aleyh diyor ki işte bunlar yani bu rivayetler bu gelen rivayetler kadınların gazvelerde savaşlarda bulunmasının caizliğine işaret eder. Onlardan yardım alınabileceğine işaret eder diyor. Müellifin sık sık kendisinden iktibas ettiği yani sözünü aktardığı bir e, alim var. Bu da siyajcilerden Doktor Amri, o da bu konularda diyor ki, işte bu gibi hadisler kadınlardan savaş esnasında faydalanmanın, onların savaşa katılmasının caizliğine işaret eder diyor. Z özellikle zaruret anında. Yaralıları e, böyle tedavi etmek için ve onlara hizmet etmek için. Ama bu durumda fitneden emin olunması gerekiyor. Yani kadınların erkekleri fitneye düşürmemesi e, gerekiyor. E, gerekli örtülerini almaları ve korunmaları <gülüyor> gerekiyor. Aynı zamanda da kendilerini düşmana karşı korumaları gerekiyor. Yani düşman onları kolayca elde edebilecek bir konumda ve yerde olmamaları gerekiyor. Bunlara riayet ederek onlar savaşta hazır bulunabilirler. Ki kadınlara kadınlara cihad savaş farz değildi Kadının cihadi nedir? he Kadının cihadi lağım sonu korun. Kadının cihatı ne? Tabu bir olmuştu. Kocasıyla Kocası iyi geçinmek. Efendim? Kocasıyla iyi geçinmek. Hayır. Başka. Bir de namaz. Efendim? 5 vakit namazı. Hayır. Kadının cihatı nokta noktadır diyor Aleyhissalatu vesselam. Kim hatırlıyor? Bunu defalarca söyledim. Tamam. Haç. Kadının cihati hacdır diyor Kadın yani e, hacca gittiği zaman tabi ki yanında mahremiyle birlikte cihad etmiş gibi Buna rağmen diyor ki bu adam eğer e, düşman Müslümanların beldesine hücum eder saldırırsa bu durumda kadın erkek herkese cihad etmek farz ediyor. Allah-u Alem. Müellif aynı zamanda diyor ki bu kadınların savaşa katılmasına şahitlik eden Bir rivayet de diyor, de sahih olarak geliyor. Hasen derecesinde demiş. Ali ve Selam'ın bir ifadesi. O da şöyle diyor. Muhakkak ki kadın e, eman verebilir. Yani, ne demek eman verebilir? Eskiden kafirlerden bir kimse ve Müslümanlardan bir kimse, bir beldeye bir e, aşiretin, kavmin içerisine girdiği zaman eğer onlarla arasında bir husumet varsa, kendi kavmiyle o içerisine girdiği kavim arasında veyahut da ülke arasında bir husumet varsa, bir kişinin emanetiyle, emanlığıyla yani onun e, koruması altında girer. Buna eman vermeden. Erkekler eman verdiği gibi, kadınlar da eman verebiliyor. Aleyhissalatü vesselam, mesela anlatmıştım, e, Kabe'de Mekke'deyken bütün gücüyle İslam'a davet ediyor, ediyor, ediyor. O kadar çok işkinciler görüyor ki artık Taife çıkmak zorunda kalmış. Taife çıkıyor, Taifliler de taş diyorlar, biliyorsunuz. Ondan sonra geri dönerken içeriye giremiyor. Bir kişinin emanlığında giriyor. Bir kişi, müşriklerden bir kişi onun korumasını altına alıyor, öyle giriyor yani herkese Medine'de de böyle eman verenler olmuştur. Kadın da aynı şekilde kadınlar da eman verebilirler. Dolayısıyla bu da kadının e, böyle savaşlara katırabileceğine işarettir diyor müellif. Üçüncüsü kardeşlerim, savaşın hemen bitiminden sonra hemen bitiminden sonra düşmanın hareketini düşman ne yapacak diye takip edip onun peşine düşmek diyor güçlü bir liderin, komutanın özelliklerinden, sıfatlarındandır. Bunu da geçen hafta anlattığımız gibi aleyhissalatü vesselam Kureyşli müşrikler Uhud Savaşı'nda böyle ordu hareket ettirip yola çıktıkları zaman Ali İbni Ebi Talib radiyallahu anha emrediyor. Yani bu müşrikler ne yapıyor? Onların hareketlerini, yaptıkları şeyleri bir takip et, izle diye Bunu da İbn-i Hiçam rivayet ediyor, diyor ki Aleyhisselatü Vesselam eğer onlar atlarını uzaklaştırıyor ve develerinin üzerine de binmişlerse tamam onlar Mekke'ye gitmek istiyorlar. Ama yok atlarına binmişler, develerini de sürüyorlarsa o zaman Medine'ye gitmek istiyorlar, Medine'ye girecekler, Uhud dağı Medine'nin önünde, Medine yani bizim şehrimize girecekler demek istiyor. Vallahi diyor eğer Medine'ye girerlerse onların üzerine yöneleceğim ve onlarla savaşacağım diyor. Böyle bir haldeyken sonra bakıyorlar ki müşrikler atlarından uzaklaşıyor, uzaklaştırıyorlar. Develere biniyorlar. Dolayısıyla Mekke'ye gidiyorlar. İşte bu da diyor bu bu şekilde Hz. Muhammed'in savaşın arkasından müşriklerin ne yapacağını gözetlemesi onun askeri fıkhının anlayışının derinliğinden kaynaklanır. Dolayısıyla kıyamete kadar da bu konularda ve daha birçok konuda onun bu stratejisi, bu fıkhı örnek olarak alınmalıdır diyor. Dördüncüsü kardeşlerim, meleklerle birlikte şehidin, meleklerin yanındaki kerameti yani güzelliği E, değeri, kıymeti anlatılıyor. Elde ediliyor daha doğrusu. Biliyorsunuz, Bedir Savaşı'na e, melekler iştirak ettiği gibi Uhud Savaşı'na da iştirak etmişlerdi. Onunla ilgili rivayetleri tek tek aktardık. Cebrail Aleyhisselam ve Mikail Aleyhisselam Aleyhisselatü Vesselam'ın e, sağ ve solun, e, sol tarafında özellikle son anlarda, çok sıkıntılı anlarda bizatihi çarpışıyorlar. Evet. bu şehitler arasında da iki kişi var ki onları guslettiriyorlar. Bunlardan birincisini biliyor idik. İkincisini de burada rivayet edeceğiz inşallah sahih olarak. O ikisi de çünüp. Birisi Hamza Hamza bin Abdülmuttalip aleyhissalatü vesselamın amcası. İkincisi de Hamza bin Ebi Amr. Evet. Bu iki adam radıyallahu anhuma bunlar cünüp olarak şehit oluyorlar ve melekler bunları yıkıyor. Bu da işte diyor Allah yolunda şehadetin, sıdkın yani doğruluğun üstünlüğü üzere bir güzelliktir, keramettir. Bunlara yönelik bir keramettir diyor. Peki bu konudaki delille Tabarani'nin Hasan bir senetle rivayet ettiği hadis. Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhıma diyor ki Hamza'ya Hamza, Hamza ebne Abdülmuttalibe aleyhissalatü vesselam amcası o ve Hanzal ebne ebne Rahibe Ebu Amir ikisi cünüp oldukları zaman bunlara musibetli isabet etmişti. Yani şehit olmuşlardı demek istiyor. Şehit olmuşlardı. Aleyhissalatü vesselam da buyurdu ki meleklerin onları yıkadığını gördüm diyor. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bizzat melekleri görüyor. Onları guslettiriyormuş. Allahu akbar. Bu da işte o şehitlerin ne kadar değerli olduğunu bir, iki meleklerin öyle bir konumda geldiğini onları yıkadığını savaşa katıldığını vesaire bunların hepsine işaret ediyor delilik ediyor. Beşincisi değerli kardeşlerim ve sonuncusu bu biraz uzun Tedavinin, yani hastalıkları, yaraları vesaireyi tedavi etmenin caiz olması, terk etmenin de caiz olması. Yani tedavi olmayıp bırakmak. Fatıma radiyallahu anha, aleyhissalâtu vesselâm çekilince, savaş bitip de geriye çekildiği zaman hemen gidiyor, biliyorsunuz aleyhissalâtu vesselâm'ı tedavi ediyor. Onun yüzünün kanlarını siliyor. Kocası Ali İbni Ebi Talip radıyallahu anh'ta kalkanıyla su döküyor. Hatta yara du durmadığı için Fatıma radıyallahu anh'a yerdeki bir hasırı yakıyor. Ondan sonra onun külünü basıyor şeye, yaraya. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ın ve o şekilde tedavi ediyor. Buna Sehl'in rivayeti delinlik eder. Buhari'nin rivayet ettiği diyor ki, vallahi ben diyor aleyhissalatü vesselamın yarasını kimin yıkadığını ve ona kimin su doktuğunu ve ne ile tedavi olduğunu yemin olsun ki biliyorum diyor. İşte Fatıma radıyallahu anh'a'yı kastediyor. Hafız ibn-i Hacer yani Fethülbari adlı kitabın sahibi ve Buhari'nin şarihi Buhari'nin açıklayıcısı, şerh edicisi ki en meşhur şerh bu Fethülbari'dir. Buhari üzerine bir sürü şerhler, açıklamalar yapılmıştır. Ama en meşhuru, en güveniliri, en mu'teberi e, budur. Yani i̇tibar edileni budur. Diyor ki, işte bu hadis tedavinin caiz olmasına işaret eder, delillik eder ve peygamberler yaralardan yaralanmayla yani acılar çekerek ve hastalanarak Dünyeli, arizli, böyle geçici bir takım musibetlere duçar olabilirler. Peygamberlerin hepsi. Ki olmuşlardır da. Bu ne içindir? Bu onların ecirlerinin, sevaplarının artması ve derecelerinin yükselmesi için ve kendilerinden sonra peygamberlere tabi olan kimselerin onları örnek alması için diyor. Vallahi peygamberlerden daha fazla acı çeken yok. Bir gün Aleyhisselatü hastalanıyor. O kadar çok acı çekiyor ki yanındakiler sorunca onlara diyor ki peygamberler bir adamın çektiği acının iki katını çekerdi. O kadar acı çekiyorlar. Onların bu sıkıntısı Allah'ın katında derecelerini artırıyor. Bir, iki, o asıl bizim için önemli olan taraf eee Peygamberler böyle acılar, sıkıntılar çektiyse bizim de ona örnek almamız acılar ve sıkıntılara karşı sabretmemiz gerekiyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Subhanallah. Akrep sokuyor. Attan düşüyor. Şu yan tarafı soyuluyor böyle adeta. Ve günlerce oturarak namaz kılıyor. Savaşta başına gelen şeyi söyledim zaten. Dişi kırılıyor, dudağı patlıyor. Başı ondan sonra başına minfer batıyor. Omuzundan o İbn Kum edenen müşrüğün vurması neticesinde iki tane zırh e, giydiği için içeri isabet etmiyor ama o kadar çok oradan darbe al, alıyor ki o kadar çok e, rahatsızlanıyor ki aldığı darbeden dolayı günlerce e, onun sıkıntısını yaşıyor. Kendisine nazar değiliyor. Kendisine sihir yapılıyor subhanallah. Bir ay sihirin etkisinde kalıyor. La ilahe illallah. Yani ne kadar sıkıntı var hepsini görüyor. Ümmeti tarafından taşlanıyor. Şu omzunun üzerine Kabe'de namaz kılarken hayvanların eşi, hayvanların pislikleri, devlen pislikleri getiriyor, omzuna konuluyor. Bütün bunları yaşıyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Vallahi bizani biz hiç çok rahat içerisindeyiz. Allah devcide buna elimizden almasın ama kadrini kıymetini bilmeyi nasip etsin. Böyle bir şeyle de karşılaşırsak sabretmeyi, sebat etmeyi nasip etsin. Evet. Şimdi burada bir yeni bir konu var. Yani yeni konu var da tem burayla alakalı olarak ondan bahsedecek. Diyor ki <gülüyor> Bu tedavi hususunda, yaraların tedavi edilmesi ve herhangi bir hastalığın tedavi hususundaki e, aleyhissalatü vesselam'dan gelen ifadeler emre ve vücubiyete, farziyete dalalet etmez. Evet. Bilakis caiz ve mübahlığa delalet eder diyor. Yani bir kul Allah azze kendisine takdir ettiği kazaya sabreder ve ecrini Allah'tan bekler. Ee, ve bu şekilde hareket edebilir. Yani tedavi olmak istemeyebilir. Bu kendisi için caizdir. Şeyhül İslam, Ebni Tayniye Rahimahullah da bu görüşe gitmiştir. Bu konuyu tekrar ben kendimce araştırdım. Alimler genelde böyle söylüyorlar. Yani bu tedavi olmak ve her hal vacip değil. Her hal vacip değil. Bazı durumlar haricinde söyleyeceğim inşallah. Čimdike davi emreden hadis ebu, Davud'da geliyor. ebu gelen bir hadiste, vesselam, da u taggeljuju ebu darda je radi Allahu ahangeen bi hadiste ali his seati v selam. inna Allah teala Enzel devae u enzel dae. Maka kalahu talala hastale da indirrmišti, Š fa da indirmištir. Ođale li kulli da in ve her hastalehhičin bir ilaç yapmıştır. Yani tedavi metodu yapmıştır. فَتَدَاوُوا وَلَا تَدَاوُوا وَلَا تَدَاوُوا بِهَرَامِينَ Tedavi olun ama haramla tedavi olmayın diyor. Haram ne? Yani haram yollarla. Haram maddelerle. içki mesela. Ve benzeri şeylerle. İmam Ahmet'in müsnedinde gelen bir başka rivayette kardeşlerim Ee, Usame bin Şureyk radiyallahu anh tarafından rivayet edilir. Hadis diyor ki, tedavu ibadallah, ey Allah'ın kulları tedavi olin. fe innallahu te'ala lem yada da'en illa veda'alehu deva'e Allah-u Teala hiçbir hastalık bırakmadı ki mutlaka onun bir devasını yani ilacını koymuştur. Ancak bir şey müstasna, gayra da'in vahidin el haram diyor tek bir şey hariç, o da yaşlılık. Onun bir ilacı yok. Ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar. Plastik cerrahlar, cerrah uzmanları çektirsinler, büzdürsünler, gerdirsinler. O yaşlılık onların kalbinin içine işliyor işte. Ondan sonra da, ondan sonra da Allah Azze ve Celle'nin takdir ettiği ömür gelecek mi olacak. Yani sadece yüzü düzeltmekle, vücudu güzelleştirmekle yaşlılıktan kaçamaz insan. İçi bitmiştir onun işe yaramaz yani. Sübhanallah. Ki böyle bir şeylerle uğraşmak asla caiz değildir. Yani bir insanın güzelleşmek kastıyla, vücuduyla oynaması caiz değil kesinlikle. Onun için aleyhissalâhu aleyhi ve sellem arasını açan, dişlerini ayıran, dövme yapan, yaptırana lanet etsin. Büyük günahlarla bir insan. Biz burada neyi konuşuyoruz? Bir insan hasta, Onun tedavi olup olmamasının caiz olmasından konuşuyoruz. Öbür adamlar ne yapıyor? Hiç hasta olmadığı halde vücudunun orasını burasını beğenmiyor, çektiriyor, girdiriyor, bilmem ne yapıyor. Allah hidayet etsin. Allah bizi o zihniyetten uzak etsin. Şimdi bu, buradaki hadisler diyor, emir sigasıyla geliyor. Yani ey Allah'ın kulları tedavi olun. Yani normalde fıkıhta emir sigas kardeşlerim vücubiyete delalet eder. Yani mutlaka yapılması gerektiğini anlatır. Normal şartlarda. Ama müellifin de dediği gibi daha birçok kareyine yani başka deliller bu vacipliği aşağıya indiriyor, müstahaba indiriyor. Evet. Dolayısıyla kişi Allah kendisini e, bir yani hastalıkla imtihan ettiği zaman, müptela ettiği zaman sabreder tedaviyi bırakır, ecrini Allah'tan bekle Bu tevekkülü ve sebeplere yapışmayı terk etmek değildir diyor. Çünkü sabır ve asıl Allah'tan, karşılığını Allah'tan beklemek bu da tevekkülün kendisidir diyor. Ki bunu sadece buradaki müellif söylemiyor. Ben dedim ya araştırdım, çok güvenilir. O büyük alimler de aynı şeyi söylüyorlar zaten. Peki bu deliller ne? Birkaç tane onları zikredelim inşallah. Birincisi, Buhari'nin Ayşe radiyallahu anhadan rivayet ettiği hadis. Saygı hadisle. Diyor ki, ben aleyhissalatü vesselama taun hakkında sordum. Yani bir tür hastalık, veba hastalığı gibi bir şeyin Eskiden insanlara uğradığı zaman, girdiği zaman Allah korusun götürüyor yani. O da ona haber veriyor. Ayşe validemize. Diyor ki, Allah azze ve celle, allah Teala dilediği kimseyi bu hastalığı gönderin. Ve bunu allah Teala müminlere bir rahmet olsun diye yapar. Subhanallah. Bir kul diyor tağun'un içerisine düşerse, tağun hastalığının bulunduğu bir yere düşerse e, veyahut da kendisinin bulunduğu yerde taun hastalığı olursa ve memleketinde sabrederek kalır, dışarıya çıkmazsa, karşılığını Allah'tan beklerse ve sadece Allah'ın kendisine yazdığı şeyin isabet edeceğini yani o hastalık kendisine e, gelecek mi, gelmeyecek mi? Allah yazdıysa gelecek, yazmadıysa gelmeyecek diye inanırsa işte bu kimse bu kimse şehidin ecri gibi bir ecir alıyor diyor Allah'a <gülüyor> yani o hastalığa da uçar olur da ölürse mesela şehit ecir alıyor. Burada inanış, kalp çok önemli. Yani Allah'ın <müminlerin, müminlerin sözü bu Tevbe suresinde de ki bize ancak Allah'ın yazdığından başkası isabet etme etmez <müminlerin> Allah'ın bize takdir ettiği şey yaz işte bu tam bir tevekküldür evet. bu, bunun delil olması yani kişi orada sabrediyor o şeyden dışarıya ta olduğu yerden dışarıya çıkmıyor Evet. Zaten bir başka hadiste diyor ki, sizin beldenizde taun olursa dışarıya çıkmayın. Başka bir yerde olursa oraya da gitmeyin diyor. Bunu e, teyit eden başka bir sürü hadislerde var. Mesela Ömer radiyallahu anh taunun e, bulunduğu bir yere bir yere giderken Şam tarafına orada taun hastalığının olduğunu duyuyor ve geriye dönüyor. Soruyorlar, ey Ömer e, ne yapıyorsun sen? E, Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun deyince ben Allah'ından Allah'ın bir kaderinden diğerine kaçıyorum diyor. Ondan sonra Abdurrahman ibni Avf geliyor hadisi rivayet ediyor. Bu hadisi sizde birisi bir yerde taunu duyarsa oraya girmesin, sizin beldenizde olursa da çıkarsa da dışarı çıkmasın. Hadisini rivayet edince elhamdülillah diyor yani. Sünnete isabet etmiş oluyor bu hareketiyle. Ne? İkinci delin Yani burada adam tauna ona sabrediyor. Dolayısıyla tedavi görmüyor veyahut da ta onun bulunduğu yerden dışarı çıkmıyor. Herhalde istişat etmek istediği, delil getirmek istediği şey bu olsa gerek. İkinci delil, burası çok açıl. Açık, alimlerin kullandığı asıl delil bu. Buhari ve Müslüm'de rivayet ediliyor. Rahmetullahi aleyh tabindendir bu adam. Dedi ki diyor, diyor ki Abdullah İbni Abbas anhuma, bana diyor şöyle dedi, sana cennetlik bir kadını göstereyim mi dedi diyor. O da tabii ki ne demek? Tabii ki ne demek diyor e, Ata, işte şu siyah kadın var ya diyor, bir tane kadına işaret ediyor, siyah kadın. Bu diyor Nebimiz Nebimize, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a geldi ve şöyle dedi diyor, ben sarı hastalatıyım. Yani sarı tutuyor ve yere Düşüyorum. Ondan sonra da üzerim açılıyor. Bana dua et de Allah bana şifa versin diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona diyor ki eğer istersen sana dua ederim, istersen sabret, istersen senin için dua ederim, istersen sabret sana cennet vardır diyor. Yani şifa bulma, bu hal üzere kal, sabret cennet vardır diyor. O da diyor ki kadında eee o zaman benim diyor düştüğüm zaman açılmamam için dua et diyor. Tamam diyor yani sarı hastalığından yana şifa bulmak için dua istemiyorum ama düştüğüm zaman üzerim açılmasın diyor. Ali sırat Vesselam'da o kadına dua ediyor. Üzerinin açılmaması için ve açılmıyor der. Subhanallah. Bunu İbn-i diyor ki e, ata diyor bu kadını gördüğünü Kabe'nin diyor böyle örtüsüne yaslanmış bir vaziyette ve iri yarı Ümmü Züfer adında bir kadın olduğunu diyor, gördüğünü bana anlattı diyor. Tebet ağabeyinden bir adam, hatanın öğrencilerinden olsa göre. Uzun boylu siyah bir kadın kadındır diyor. İşte bu cennetli kadındır diyor yani Abdullah İbni Abbas. Çünkü sabrediyor, sabrın karşılığında da o hastalıktan dolayı sabrettiği için ne yapıyor? Cennete diyor. Tabi burada Yani sadece hastalığa sabredip, yani yerinde mık gibi oturmak yok. Elinden gelen her şeyi yapacak. Üzerine düşen e, farzları yerine getirecek, vacipleri yerine getirecek. E, İslam'a göre yaşayacak yani, onu da belirtelim. ya yani bu hadis işte, te, isterse bir kimse tedavi olmaz, iyileşmeyi, şifa bulmayı e, istemez, sabrede Karşılığında, şu Allah Cennet elde eder. Yani bu delil e, vacip olmadığını, müstahap olduğunu gösteriyor diyor. İkinci bir, üçüncü bir delil kardeşlerim. Yine Buhari ve Müslüm rivayet ettiği bir hadiste, Abdullah İbni Abbas rivayet ediyor. Aleyhissalâtu vesselâm diyor ki, bana diyor, bir gün kendisine ümmetler arz oldum diyor. Geçmiş, yaşamış ümmetler kendisine durumları, halleri arz ediliyor. Peygamberleri gördüğünü söylüyor. Bir peygamberin yanında bir grup insan vardı diyor. Yani bu ahiretteki hali anlatıyor tabii. Dirilişten sonraki hal. Bazı peygamberlerin yanında hiç kimse yoktu diyor. Bazıların yanında birkaç kişi vardı diyor. Değişik rivayetlerde. Sonra diyor birden böyle simsiyah bir kalabalık gördüm. Diyor. Dedim ki diyor bu nedir? Yani oradakilere soruyor. Melekler kast ediliyor. Bu benim ümmetim mi? diye sordum diyor. Hayır dedi. Bu Musa ve onun kavmi diyor. Çok büyük bir kalabalıkmış. Sonra diyor, arada biraz zaman geçince çok çok daha büyük bir kalabalık görüyor. Bir taraftan, öbür taraftan ufku tamamen doldurmuş vaziyette. Bu işte senin ümmetindir diyor. Diyorlar orada kendisine ve bunların içerisinden yetmiş kişi hesapsız, sorgusuz, sualsiz cennete girecektir. Diyor. Kendisine öyle söylemişler yani. Aleyhisselatü vesselam. Ondan sonra Peygamberimiz bunu söylüyor. Yani kendi ümmetinden hesapsız, sorgusuz, sualsiz yetmiş bin kişinin cennete gireceğini söylüyor ve içeriye giriyor. Ondan sonra hiçbir şey söylemeyince bu ifadeyi Peygamberimizin bu sözünü duyan sahabeler başlıyorlar konuşmaya. Bunlar kim acaba diye. Diyorlar ki oradakine bunlar biz olmalıyız. Çünkü biz <gülüyor> İslam'a girdik, peygambere itaat ettik diyorlar. Sonra başka şeyler söylüyorlar. Diyorlar ki bizim çocuklarımız olsa gerek bu. Çünkü, çünkü onlar İslam'da doğdu. Biz ise cahiliyede doğmuştuk. Onlar olabilir diyorlar. Derken bu şekilde konuştururken yanlarına geliyor ve onlara diyor ki onlar ondan özelliklerini sayıyor. Dört tane özellik. 4 özellik. Asıl üç özellik ama Dördüncüsü, onların hepsini tamamlayın. Onlar, bir, rükye talebinde bulunmazlar. İki, dağlama talebinde bulunmazlar. 3 uğursuzluğa inanmazlar. Dördüncüsü, Allah'a tevekkül ederler. Bunlar işte diyor. Bunlar hesapsız, sorgusuz, sualsiz cennete görecektir. Buraya almamış ama bu hadisin sonunda Ukkaşe radiyallahu anh diyen Ah, diye bir sahabe var, hemen kalkıyor. Ey Allah'ın Resulü, dua et de ben onlardan olayım diyor. Sen onlardansın diyor. Mu'lalık sahabe, Sübhanallah. Bir başka birisi diyor, o da kalkıyor. Bana da dua eder misin? Ben de onlardan olayım bu hesapsız, sorgusuz, sualsiz cennete girenlerden. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, o kaşet seni geçti diyor. Eğer böyle demese, arkasından herkes kalkacak. Yani çok böyle ince, latif bir şekilde... Ona cevabını veriyor. Ama insan hep bunu temenni edecektir. Ve şurası elhamdülillah çok geniş. Sadece bu hadis değil. Bir başka hadiste sahih olarak rivayet edilen hadiste her 70 bin kişi her 70 binle bin ile beraber 1000 vardır diyor. Bunu da çarptığımız zaman Allah'ın 4 milyon 9 kişi yapıyor. Bunun da daha üstesinde bir başka hadis var. Allah Azze ve Celle kendi kabzasıyla kabzalar ki biz onun ne kadar büyük olduğunu, ne olduğunu, ne derece olduğunu bilmiyoruz. Onları hesapsız, sorgutsuz, soralsız cennete göre diyor. Elhamdülillah. Evet. Allah Azze ve Celle kendisi diyor. Sabakat, sabakat rahmeti sabakat rahmeti rahmetim geçmiştir. Gazabım üzerine geçmiştir diyor. Allah Azze ve Celle bu sorgusuz, sualsiz gidenlerden eylesin. Ha, burada delil getirilen mevzu kardeşlerim işte, şurası ki, e, onlar dağlama talep etmezler. Yani bir yara olduğu zaman eskiden dağlayarak, yani orayı ateşle, demirle vesaire benzeri şeylerle oranın yarayı ne yaparlardı? E, damarları öldürüp o şekilde e, yarayı kuruturlar. Böyle bir şey talep etmezse diyor. Ama kendine Kendisine yapılırsa ayrı bir mesele. Yani gel beni yap demeyecek. Veya adamın başı ağrıyor veya bir manevi bir sıkıntı var sıkıntısı var. Gel beni oku demeyecek. Ama kendisini okularsa bunda bir beis yok. Kendisi talep etmeyecek. Anlaşılması gereken bu. Peki bu caiz mi? Elbette caiz. Bakın yanlış anlaşılmasın. Yani bir insan beni bir okur musun demesi caiz. Okuyabilir. Nasıl okuyabilir? Peygamberimiz nihayetinde kendisine okumuştur. Ayşe validemiz okumuştur ona. Veya dağlama yaptırabilir mi? Yaptırabilir. Özellikle alimler ihtiyaç anında bunun yapılması gerekir diyorlar. Ama bunu talep etmeye bu işte bunu talep etmez. Yetmiş bin kişinin içerisine girmek isterse kimseden, kimseden beni oku demez. ve Bana dağlama yap demez. Sabreder. Karşılığını Allah'tan bekler. Allah'a tevekkül eder. Bir de en önemlisi, en önemli hadise uğursuzluğa inanmazlar. Bugün Birçok insan maalesef uğursuzluğa ve uğura inanıyor. Bu ise şirk. Şirk. Hiçbir şey İslam'da uğur ve uğursuz diye bir şey yoktur. Diyor Kuran-ı Fe'l <gülüyor> yani güzel söz benim hoşuma gider diyor. Uğur ve uğursuzluk yok. İyimser olmak yani güzel sözne "El kelimeti tayyibatu." Yani iyimserlik benim hoşuma gider diyor. İyimser olmak gerekiyor karamsar, kötümser. Ondan sonra uğursuz, şu uğursuz, kara kedi geçti, bilmem, uğur böceği geldi, şey oldu, bu oldu. E, bunların hiçbirinin aslı yok. E, İslam'la alakası yok. Bir hadiste geldiği üzere, Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, bizden mutlaka, bizden mutlaka bu uğursuzluk inancı vardır. Ancak Allah onu tevekküle gideriyor diyor. Demek ki tevekkül sahibi olmak gerekiyor. Allahu u Teala'ya tevekkül etmek gerekiyor. Evet. Dördüncü delil, Yani tedavi olup olmama hususunda e, caizlik bu vahlık hususunda emir olmayıp da bu olduğuna işaret eden dördüncü delil diyor. E, Ahmet İmam Ahmet'in Müsned'in'de rivayet edilen Osman bin Huneyf hadisi. Bu meşhur bir hadis. Burası da biraz uzunca bir konu ama elinden geldiği kadar özetleyeyim inşallah. Bir adam kör Ama bir adam, aleyhissalatü vesselam'a geliyor. Ey Allah'ın Resulü bana dua et, Allah bana şifa versin diyor. Kör bir adam. Aleyhissalatü vesselam, dikkat edin bak. Allah, e, e, ey Allah'ın Resulü bana dua et. Allah bana şifa versin. Bir. İki, e, diyor ki aleyhissalatü vesselam, istersen senin için tehir edeyim. Sen bunu tehir et. Ahiret senin için daha hayırlıdır diyor. Yani, şifa isteme, ahirete bırak, karşılığını oradan alırsın diyor. Bunu için Bir başka hadiste, başka bir yerde geçiyor. Allah kimin iki habibesini, yani iki sevgilisi gözünü kastediyor, alırsa, kişi de ona sabretirse onun karşında cennet var. Vallahi öyle değerli sahabe, Abdullah İbni Abbas ve birçok alim, ömrünün son dönemlerinde hep amı olmuştur. Gözleri gitmiş. Allah Azze ve Celle'nin onlara cennete ikrami, ikramına bir işarettir. Kesin cennetlik olduğuna, peygamberimizin şahitlik ettiğinin dışında şahitlik etmeyiz. O ayrı mi mesele? Ama bir işaret. Sabrederse tabi. Sabr üzere yaşarsa. Dilersen ahirete teher et. İstersen senin için dua edeyim diyor. O, gözleri görmeyen adama diyor ki adam hayır, benim için dua et diyor. Şifa bulmam için yani gözlerimin geri gelmesi için dua et diyor. Peygamberimiz ona Dikkat edin. 3. mevzu burası. Abdest almasını, 2 rekat namaz kılmasını emrediyor. Ve şöyle dua etmesini söylüyor. <gülüyor> Allahumme inni es'aluke ve etevaccehu ileyke bi nebiyyike Muhammedin nebiyir rahme. Ey Allah'ım, sana senden istiyorum ve sana Nebin yani peygamberin Muhammed rahmet peygamberiyle istiyorum diyor. Ya Muhammed in yetawajja ila Rabbi fi hajati hadihi fe tuqda Ey Muhammed muhakkakiben seninle Rabbime yöneliyorum ihtiyacım hususunda ihtiyacımın giderilmesi yani şifa bulmak için Allahumme feşeffi'ni fihi ve şfehhu fiyye E evet. Allahım benim hakkımda onun şefaatçı kıl yani duasını kabul et ve şeffihi ey allahım onu benim hakkında şefaatçı kıl ee, benim ha birincisi ey allahım beni onun hakkında e, şefaatçı kıl yani eee onun duası sebebiyle bana şifa ver ve beni de onu da benim hakkımda şefaat çıkır. İkisi, i̇kisi de, bu iki ifade de e, burada anlatılmak istenen Allah Azze ve Celle'den Aleyhisselatü Vesselam'ın duasıyla, duasıyla e, şifa bulmak isteniliyor. Şimdi bu ifadelerde birincisi konuyla alakalı kısım şu Aleyhisselatü Vesselam ona diyor ya İstersen e, yani dua etmeyin, ahirete bırak diyor. Yani bu, bu şekilde ama olarak sabret diyor. Dolayısıyla bu tedavi olup olmama hususunda eğer onun gözleri mesela günümüzde olsa e, ve tedavi imkanı olsa bir insan bunu ne yapar? Tehir edebilir. Bu caizdir. Denilmek istenen bu. İkincisi burada başka bir konuya giriyorum. E, bu hadisten hareketle diyorlar ki e, diyorlar ki Bazı insanlar özellikle internette bir video var. Burada adam hadisin tek tek rivayetlerini veriyor. Sonra burada yapılan hataları söylüyor. Bizim gibi düşünen insanların son derece yanlış yaptığını söylüyor. Kendince ilmi delinler getiriyor. Ama kesinlikle hiçbiri de özellikle bu konuda bize karşı çıktığı mesele hiçbiri de doğru değil. Burada demek iste, yani onların demek istediği bu hadisten almak istedikleri, çıkartmak istedikleri hüküm şu. Peygamberin makamı ile, zatı ile tevessül caizdir diyorlar. Bu hadise göre diyorlar. Dolayısıyla onlardan sonraki salih kimselerin, sahabelerin salih kimselerin, başka peygamberlerin zatı ile makamı ile tevessülde bulunmak caizdir diyorlar. Biz ne diyoruz? Hayır, kesinlikle de, caiz değildir. Tevessül üç şekildedir. Birincisi Allah Azze ve Celle'nin esma-ül husnası ile tevessül etmek. Yani en güzel isimleriyle mesela el-vehhab, el-rezzak el-rahim İlahi bu gibi isimlerle Allah-u Teala'ya yönelip tevessülde bulunmak. İkincisi, salih bir amelle tevessülde bulunmak. Kişinin istedi, işlemiş olduğu, Allah katında kendisi açısından değerli zannettiği bir ameliyle tevessülde bulunmak. Ki bunun da delili var biliyorsunuz, mağara arkadaşları gibi. Üçüncüsü, üçüncüsü ise salih bir insana giderek onun duasını istemek onun zatını araya koymak değil onun gidip duasını istemek. Peygamberimizin vefatından sonra Aleyhissalatu vesselam'ın e, ashabından Ömer radıyallahu anh'ın gidip Abbas radıyallahu anh'la tevessül etmesi gibi. Bir zatı onun duasını istiyor yani. Sen bizden sonra e, peygamber şey peygamberden sonra en hayırlı bizim içimizde en hayırlı kimsesin bize e, dua et diyor yani. Onun duasını istiyor. İşte bu üç şekilde cahildir. Yoksa bir peygamberlerin, salihlerin, sahabelerin zatı araya konarak tevessülde bulunulmaz. Burada kastedilenler, burada kastedilen Muhammed Nasrullah Şeyh Albani'nin e, Tevessül adlı kitabı var. Orada çok geniş bir şekilde bu konuya değiniliyor. Burada birincisi diyor, bu adam dua için geldi. Bana dua et diyor. Bak dua İkincisi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam dilersen sana dua ederim diyor. Dilersen bunu ahirete tehir et. Bu senin için daha iyilidir diyor. Üçüncüsü adama e, söz verdiği için dua ediyor. Şifa bulması için dua ediyor. E, aynı zamanda o adamı yönlendiriyor. Salih bir amele yönlendiriyor. Ne yapması için? Abdest alması için. Ondan sonra iki rekat namaz kılması için yönlendiriyor. Dolayısıyla bunlar tevessülün ikinci kısmı salih amellerle tevessül etmeye işaret ediyor Aleyhisselatü Vesselam bununla. Evet, dördüncüsü kardeşlerim, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam burada adamın dua etmesini istiyor. Ki o duada da Allah'ım peygamberini benim hakkımda şefaçı çıkıl derken diyor ki Muhammed Nasruddin bana yani burada şefaat kelimesiyle kastedilen duadır çünkü lügat Arap lügatında dua manasına gelir. Ki bunun delili vardır. Benim hatırladığım kadarıyla bir hadiste her kim min cenazesine, her kimin cenazesine 100 tane 100 tane şefaatçılık eden adam, tevhid ehli adam e, gelirse şefaatçılık ederse, şefaatçılık ederse ona o, o kimse bağışlanır diyor. Buradaki şefaatçılıkla kastı da dilendi Cenaze namazındaki dua. Kelime bu açıdan dua manasına gelir diyor. Onun duası da. Beşincisi, beşincisi yine Şeyh Muhammed Nasrutun Albani Rahme, Rahmehullah'ın ifadesiyle buradaki diyor buradaki ey Allah'ım senden istiyorum peygamberinle rahmet peygamberinle senden istiyorumın manası onun diyor onun duası senden istiyorum manasına gelir çünkü burada e, sizin anlayacağınız şekilde bir kelime kaldırılmıştır hasfedilmiştir bu da bu şekilde konuşmak ise çok yani belirgin yaygın meşhur olan bir şeydir Kur'an-ı Kerim'den delil getiriyor Yusuf sırasında vesel ehle gariyete veselü şey, ves gariyete diyor Allah Azze ve Celle köye sor Ya köye sorulur mu? Köyle kastedilen ne? Oh. Ahalisine. Vesel ehle gariye manasına gelir diyor. Burada da hasvedilen, kaldırılan <gülüyor> ama gerçekte, hakikatte kastedilen peygamberin duasıyla senden istiyorum demektir diyor. Onlar diyor buna muhalif olan kimseler peygamberin makamıyla senden, zatıyla senden istiyorum kelimesi düşürüldü. Biz bunu kabul ediyoruz derlerse diyor Onun üzerine hiçbir delil yok. Ee, yani peygamberin zatıyla e, veya makamıyla dua edileceğine dair hadisin önünde arkasında buna işaret eden hiçbir şey yok. Oysaki peygamberin duasıyla senden istiyorum ifadesine delillik eden hem hadisin sonunda ey Allah'ım onu benim hakkımda e, duanı, duasını kabul et ifadesi hem de Hadisin başında dilersen senin için dua ederim ifadesi bunlar açık bir şekilde buna delalet eder diyor. Dolayısıyla peygamberin zatıyla, makamıyla araya konularak e, dua istenilmez, e, tevessül bulunulmaz. Bu doğru değildi, caiz değildi. Bu muhalif olan görüşteki insanlar e, Osman bin Huneyf'in bir başka e, şeysi var, hadisi var. Teberani'de rivayet edilen Teberani buna sahih e, diyor. Ancak diğer muhaddis alimler Nasreddin Albani olmak üzere başkaları da bu hadisi zayıf diyorlar. Aynı olay anlatılıyor ama Peygamberimizin döneminden sonra bir adamın başına böyle bir sıkıntı geliyor. O da iki rekat namaz kılmasını ve bu dualarla dua etmesini söylüyor. Buya Osman bin Huneyf. Ama bu hikaye, bu anlatılan kıssa, Teberani'de geçse bile bu zayıftır bu delil getirilemez. Yani. yani peygamberin ölümünden sonra bile bu, bu duayla adamın biri dua etmiş ki ihtiyacını, sıkıntısını gidermiş bir tane şeyle e, o, o zamanın işte devlet başkanıyla görüşüyor, ihtiyacını gideriyor vesaire Bu şekilde dua yaparak ve peygamberi araya koyarak. Oysa ki bu doğru değildir. Bu rivayet sahih değildir. E, sahih olan kısmı bu şekilde İbn-i Mace'de Ahmet bin Hanbel'de rivayet edilen kısımdır. Bununla da kastedilen Peygamber aleyhissalatü vesselamın duasıdır. Diyor ki Muhammed Nasiruddin Albani rahimahullah eğer bu şekilde dua yani Peygamber'in e, şeysiyle zatıyla dua giderek bir zatihi e, dua sahil olmuş olsa bile bu Peygamber aleyhissalatü vesselama hastır. Başkasına mahsus olamaz. Ondan sonraki salihler için, başka insanlar için geçerli olamaz. Diyor. Ki sahih değil yani. Zatiyle istememiştir adam, bir zatiyi duasıyla istemiştir. Peygamberimiz de ona dua etmesini öğretmiştir. Burası anlaşılsın istedim. Çünkü bu konuda internetlerde birçok yazılar, onlara, videolar oluyor. Bunlara kesinlikle itibar etmeyin. Bu konuda derin bilgi isterseniz, Ee, Şeyh Albani rahmetullahu aleyhin, Muhammed Nasruddin Albani'nin Tevessül adli kitaba ve başka Tevessül adli kitaplara, e, kuraba yayından çıkan kitaplara müracaat edebilirsiniz. Evet. Son olarak, e, burada demek istediğimiz, e, daha doğrusu müellifin söylemek istediği, bir kimse e, acılara, sıkıntılara sabreder, tedavi görmeyebilir. Ancak burada şunu hemen belirtelim. Ee, onu unutmadan söylemek istiyorum özellikle. Eğer bir kimse helaka gidecekse, yani tedavi olmadığı için ölüme sebep olacaksa e, tedavi olmayışı, onun için e, kesinlikle muhayyallik yok. Mutlaka tedavi olması gerekir. Böyle söylüyor alimler. Ölümüne sebep olacaksa. Ama, ama ölümüne sebep olacak bir şey yok. Allah'ın kendisine takdir ettiği ömür boyunca o şekilde yaşayabilir gibi. Ölüme sebep olacak hastalıklarda mutlaka tedavi olunması gerekir. Bir de burada müellifin söylediği, böyle tedavisi çok zor. Doktorların özellikle kararsız kaldığı, farklı farklı söylediği hastalıklarda varını yoğunu her şeysini satıp savup, Ondan sonra o hastalığı kendisine kendisinde olan veya çoluğunda çocuğunda olan hastalığı tedavi ettirmek için her şeyini satan ehlini, e, ailesini fakir fukara bı bırakan insanların yaptığı da doğru değildir demek istiyor. Bunun yerine Allah'a iman et yani Allah'ı Azze ve Celle'den bekleyip ona tevekkül edip karşılığını Allah'tan bekleyerek özellikle de şerri dualara, şerri olan dualara e, sarılarak bu şekilde yapması daha uygundur diyor. Evet. Bununla ilgili de bizim e, şu an sitemizde var mı bilmiyorum ama üstü sitede vardı. E, kanser tedavisi diye bir tedavi var. Bu bazı ayetlerle, bazı dualarla yapılıyor. Mesela şeyden e, tıptan ümidi kesilmiş kimseler ümidini yitirmiş artık doktorun tamam bunu evine götürün yedinin içinin istediğini verin diyorlar ya kanserden bundan Allah'a sınıyoruz Allah Azze ve Celle bizden çoluğumuzdan çocuğumuzdan dostlarımızdan kardeşlerimizden müminlerden uzak etsin <gülüyor> ee, ama böyle bir şeyle de e, müptela olursak sabretmeyi nasip etsin e, bu gibi hastalıklarda böyle bir durumda da şerdi olan dualara e, rukyelere sarılınabilir e, ondan e, Allah'ın izniyle inşallah bir kimse şifa bulabilir Allah'ın takdir etmesiyle ki bu tecrübe edilmiştir Yani tamamen tıptan işi biten kimseler bu şekilde tedavi görmüşlerdir. Allah'ın takdir ettiği kimseler de bu kanserle ilgili hiçbir iz kalmamıştır. Şifa bulmuştur. Her şey Allah'ın elinde. Onun için diyor yani Aleyhisselatü Vesselam Allah Azze ve her bir hastalığa bir ilaç tedavi indirmiştir. Allah'tan afiyet diliyoruz. Sıhhat diliyoruz. Allah Azze ve Celle bizlere hakkıyla kendisine iman eden kendisi her şeyi kendisinden bekleyen kendisine hakkıyla tevekkül eden eee anında sıkıntı bela musibet hastalık anında sabretmesini bilen muttaki salih kullarından eylesin ve bizleri rahmetiyle cennetine koysun. Subhanekallah